810, numaralı konu, bir ayet okunduğunda siyah benizli bir kişinin Hazreti Peygamberin yanında ağlaması, evet, Hazreti Peygamber Bakara suresinin 24.